Yakın bir zamanda Buğday Derneği'nin de aralarında olduğu çevre konusunda çalışan 11 sivil toplum kuruluşu tam da 2018 seçimleri öncesinde siyasi partilere, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine iklim değişikliği konusunda bir çağrı yaptı. Biz bugün bu çağrıda neler var, nelerden bahsediliyor, neler yapılması gerektiğini bize anlatıyor. Anlatı ...anlatıyor meselesini. Avrupa İklimi, Türkiye İklim ve Enerji Politikaları Koordinatörü... ...Elif Gündüz Yeli ile konuşacağız. Hoş geldin Elif. Hoş bulduk. Merhabalar. Ee, şimdi iklim Türkiye'de önemli bir mesele. Üstünde durulmasa da... ...hem çok etkileniyor Türkiye iklim değişikliğinden... ...hem de iklim değişikliğine bir o kadar katkısı var. Ee, Türkiye'de durum ne? Önce bir ondan bahsedelim istiyorum. iklim değişikliği konusunda. Hı hı. Şimdi durum derken... Bir... Birkaç durum var aslında. İlki bizim en çok bildiğimiz ve çok dillendirdiğimiz konu Türkiye Akdeniz Havzası'nda. Akdeniz Havzası'nda olmasından niye bu kadar fazla bahsediyoruz? Çünkü Akdeniz Havzası dünyada iklim kırılganlığı en yüksek bölgelerden bir tanesi. Her yıl yayınlanan uzman raporlarında da ayrıca bir yeri var Akdeniz Havzası'nın. Türkiye'de bu bölgede yer alıyor. O yüzden iklim kırılganlığı yeterince yüksek, epey yüksek bir ülke esasında. Evet. Bunun dışında bir de iklim değişikliği algısı var. Daha çok yeni birazcık bahsetmek istiyorum. Lütfen. İki hafta kadar önce bir çalışma yapıldı. Bir anket çalışmasının sonuçları açıklandı. Konda araştırma şirketi ve İklim Haber birlikte yayınladılar bu araştırmanın sonuçlarını. Türkiye'de şöyle bir şey var yani bazı ülkelerde e, iklim değişikliğine inanmıyor insanlar biliyorsunuz. Türkiye'de insanlar iklim değişikliğine inanıyor, görüyor, ha, inanıyor yaşıyor, inanmıyor, inanmıyor. İnanmıyor diyeceksin diye yok, düşündüm. Yok, bayağı inanıyor yani herkes her yerden hani iklim değişikliği çok sofistike bir mevzu, çok karmaşık falan diye düşünsek de e, köylüsünden, e, kırsalından, şehirlisinden herkes iklim değişikliğinin olduğunun ve bunun Türkiye'yi etkilediğinin farkında. Ve fakat şey sorusu sorulduğunda e, politikacılar bununla ilgili bir şey yapıyor mu yapacak mı sorusu buna inancınız ne sorusu sorulduğunda ankete katılanların dörtte biri e, bununla ilgili hiçbir şey yapılmayacağını düşündüklerini hmm. söylemiş. Hmm. Ve bu e, partiden bağımsız politik partilerden bağımsız hmm. yani farklı partilere oy vereceğini söyleyen insanlara sorulmuş bu sorular. E, genel olarak ortalama böyle çıkıyor. Genel olarak inanmıyorlar yani bu düzeltilebilir yani. Evet evet. Bunun herhalde birkaç sebebi var. Birincisi iklim değişikliğini gerçekten politik siyasi partiler Türkiye'de konuşmuyor. Yani en son kim çıkıp böyle bir kamuoyuna hitabında herhangi bir bakanın veyahut da milletvekili veya başbakan, cumhurbaşkanının çıkıp ya da adayların çıkıp iklim değişikliğinin etkilerinden bahsettiğini duydu. Ben duymadım. Yani konuyu takip eden birisi olmama rağmen duymadım. Tabii insanlar da fark ediyorlar. Yani iklim değişikliği etkisini biz görüyoruz. Biz bir şey yapılmasının konusunda ısrarcıyız ama bununla ilgili kimse bir şey söylemiyorsa bir şey yapılmayacaktır diye düşünüyor insanlar. E bir şey de yapılmıyor hı hı. <gülüyor> bir yandan da. Tabii yapılmıyor yani. Yani bu kırılganlıkla ilgili de bir şey yapılmıyor. Hani En bizim gözle gördüğümüz kent, kentlere nasıl etkiliyor diye baktığımızda hani Ankara'daki bu son bitmeyen sellerin hı hı. etkisi. Yani bu hı hı. tamamıyla çarpık kentleşme diye bakabiliriz. Ve fakat iklim değişikliğinin etkilerine karşı ne kadar hazırlıksız olduğumuzu da gösteriyor. Keza İstanbul'da geçtiğimiz sene yaşadığımız korkunç dolu fırtınasıyla her şey zarar gördü. Ve bunların bir kısmı ödenemedi. Kimsenin böyle bir sigortası da yok iklim değişikliği sigortası diye. Ee, yani adaptasyon için farkındalıkla birlikte adaptasyon için bir şey yapılmadığı gibi... ...senin de demin söylediğin gibi iklim değişikliğine Türkiye'nin ciddi katkısı da var. Yani karbon emisyonlarını... Sera gaz emisyonlarının tamamını Türkiye en hızlı artıran ülkelerden bir tanesi. Ee, özellikle gelişmek, gelişmekte olan, hızlı gelişmekte olan ülkeler serisi içerisinde diyelim. Ee, yani bu ne deniyor buna? Hızlı büyüyen piyasa ekonomileri deniyor esasen. İşte bu en, en büyük abisinin Çin olduğu sonrasında Hindistan, Brezilya gibi ülkelerin geldiği ligde görülüyor Türkiye'de. Ve burada... E ...kendi büyümesine oranla karbon emisyonlarını en fazla yükselten ülke olarak da e, sıralamada. Evet, e, peki bu m, yapılan çağrıda ilk madde şu. E, Türkiye'nin Paris Antlaşması'nı meclisten onaylaması gerekiyor, geçirmesi gerekiyor. Niçin Türkiye'de Paris Antlaşması geçemedi bir türlü meclisten? Evet, yani Paris Antlaşması e, hatırlarsak 2015 yılında imzalanmıştı. Hı -hı. Türkiye'de imzaladı. Hatta şöyle ilginç bir şey oldu 2016 yılının başında imzaladı Türkiye o zamanki Çevre Bakanı New York'a gitti Paris anlaşmasını imzaladı sonra uçakla Adana'ya geldi kömürlü termik santral Tufanbeyli kömürlü termik santralinin açılışına katıldı yani şimdi bu önemli bir şey yani bu bir Çok gösterge önemli. yani bir şeyi imzalayıp onun hemen ertesi günü bir termik santral açılışına gidiyorsanız karbon e, ...salımı konusunda en büyük suçlu olan... ...Kömürlü termik Santral'ın açılışına gidiyorsanız... ...bu samimiyet konusunda zaten bir şeyi gösteriyor. E, onaylama meselesi de şimdiye kadar... ...yani 197 tane taraf ülke var e, Paris evet. Antlaşması'na. 177'si onayladı. Geriye kaldı 20 ülke. Türkiye bunlardan bir tanesi. Onaylamamasının e, birkaç tane nedeni olduğu söyleniyor. Türkiye hı hı. delegasyonu yani Türkiye müzakerelerini... ...iklim değişikliği müzakerelerini yürüten heyet tarafından... Bunlardan bir tanesi e, Türkiye çok tekniğine girmeyeceğim ama hı hı. daha önceki yani Paris önceki süreçteki Kyoto anlaşması çerçevesinde hı hı. E, bir takım ekler içerisinde bu zamanında yapılmış bir diplomatik hatayla Türkiye gelişmekte e, gelişmiş ülke kategorisine sokuluyor. Şu anda Türkiye diyor ki biz bu ekten çıkmak istiyoruz çünkü gelişmiş ülke olarak alınırsak bizden Mutlak emisyon azaltımı ve şu anda hmm. istenecek hmm. ve biz bu azaltımı şu anda yapamayız. Biz aslında gelişmekte olan bir ülkeyiz diyor bir yandan. Ee, bir, bir derdi bu Türkiye'nin e, onaylamaması hmm. Paris anlaşmasın Bir diğeri de şöyle bir korku var ee, bakanlıklarda da var bu heyetin içerisinde de var. Ee, sanki bu şekilde yani gelişmiş ülke gibi görünerekten Paris anlaşmasını onaylarsak Türkiye'ye gelen Avrupa Birliği ve başka işte e, çok uluslu e, kuruluşlardan gelen bütçeler iklim finansını kesilecek hmm. e, zannediliyor şimdi zannediliyor diyorum Çünkü bunu e, bu çok uluslu e, kuruluşlarla konuştuğumuzda hiçbiri bundan bahsetmiyor yani böyle bir şeyin gerçekliği konusunda yazılmış çizilmiş herhangi bir şey yok herhangi bir şey yok hmm. O yüzden e, yani böyle söylenenler bu çizgide gidiyor aslında. Evet. Ama esasda ne oluyor ya bakarsak Türkiye halihazırda hazırda e, 44-45 tane e, termik, yeni kömürlü termik santralinin olduğu planlandığı veyahut da sırada olduğu bir ülke. Şimdi yeni termik santral, yeni kömürlü termik santralleri Paris Antlaşması çerçevesinde olmaması gereken bir şey. Çünkü Yenisi yok. Yenisi yok Paris anlaşmasında ama şey eskilere ne oluyor peki? Dönüştürülüyor mu onlar? Şöyle, e, aslında Paris anlaşmasında kömürlü termik santrallerle alakalı herhangi bir şey yok. <gülüyor> Ve fakat Paris Antlaşması bize bir buçuk rakamını veriyor. Yani mümkünse küresel e, sıcaklık artışlarını sanayileşme sürecinden e, bir buçuk derece mümkünse veya da ikinin oldukça altın iki derecenin oldukça altında kalacak şekilde sınırlamak hmm. gibi bir şeyden bahsediyor hmm. bize Paris Antlaşması. Şimdi bu şu demek yeni hiçbir kömür rezervi hiçbir fosil yakıt rezervinin yakılmaması anlamına geliyor. Bu e, parçacık milyon parçacık hmm. meselesini hmm. biliyorsunuz hmm. belki yani 350 400 nelerdeyiz <gülüyor> meselesi. Bizim artık şimdiye kadar dünya ülkeleri olarak yaktık yaktık ve sonuna geldik bu karbon bütçesinin. Artık hiçbir ülkenin yani gelişmiş gelişmekte olan e, yoksul zengin hiçbir ülkenin çıkartıp yeni fosil yakıt rezervi yakmak gibi bir lüksü yok. Çünkü o zaman iki dereceye yaklaşamıyoruz hmm. bile esasen. Hı -hı. E, şu anda şu anki durumda aslında böyle görünüyor. Evet, yani evet. şu anda baktığımızda e, rezervlere. O yüzden kömürün ilk başta gitmesi lazım diyoruz. Yani yeni kömüre hiç yer yok diyoruz. Çünkü yeni kömür yeni rezerv demek e, yeni inşaat demek yani yeni yatırımlar demek. Eski olanların da kapanması gerekiyor evet. tabii ki. 2030 yılına kadar Avrupa Birliği için deniyor. 2050 yılına kadar da diğer ülkeler için hmm. deniyor. Yani dünyada konuşulan şey aslında. 2030'a kadar gelişmiş ülkelerin hepsinin termik santrallerini kapatması. Yani yeni termikten bahsetmiyoruz. Mevcutlarının da kapısını kilidi vurmasından bahsediyoruz. 2050'ye kadar da dünyanın her tarafında bunun olmasından. Şimdi durum buyken 2018 yılında. Hala 2000... yeni termik santral açan bir Türkiye'nin bu anlaşmayı kabul etmesi zaten çok da gerçekçi değil. Değil asıl aslında. Asıl neden bu yani? <gülüyor> yani böyle gibi görünüyor. Yani asıl neden hmm. bu mu bilemiyoruz Hı -hı. ama görünen de bu bir yandan. Yani bakanlıklar da böyle bir izlenim veriyorlar. Çünkü Türkiye'nin verdiği iklim taahhüdüne bakarsak aslında yine bu şeyde vardı... Sihir Toplum Kuruluşları'nın hı hı. gönderdiği mektubun içerisinde var. Türkiye 2015 yılında Paris öncesi süreçte, Paris Antlaşması'nın çıkması öncesi sürecinde verdiği iklim taahhüdünde karbon emisyonlarını azaltacağını söylüyor bir referans senaryoya göre. Ve fakat bu bugünkü e, karbon emisyonlarının iki katına, 2030 yılına kadar iki katına çıkacağı anlamına geliyor. Evet. Şimdi bu aslında somut olarak evet bu yani şeyle örtüşüyor. Planlanan termik santralleri <gülüyor> ve bu karbon emisyonunun artışı meselesi. Türkiye'nin iddiası şimdiye kadar e, sanayileşmiş ülkeler çok yaktı. Sıra bizde aslında e, argümanı bu. Ama dediğim gibi karbon bütçesi yani dünyada böyle bir lüks yok. Şimdi sıra hı. bizde ondan sonra daha yoksul ülkelerde falan böyle bir, böyle bir lüksümüz kalmadı. Çünkü. Yok, çünkü oluyoruz. yok oluyoruz çünkü evet. yok oluyoruz. E, peki bu az önce bahsettiğin şey düşük karbonlu e, kalkınma politikasının kapsadığı bir şey aslında değil mi? Yani böyle bir politika geliştirmek zorunda devlet ve bu politikaya da uymak zorunda. Aslında belki de bu politikaya uymak uyamayacağından endişelendiği için de e, bu yola girmiyor olabilir. Şimdi bu yola girmek için düşük karbonlu e, kalkınma bir planlama isteyen bir şey aslında. E, niyet eden ülke bunu planlayabilir. Evet. Hmm. Böyle bir niyet yok yani bir siyasi iştahın olması lazım bir siyasi niyetin ve hani bunun faydalarını gören bir, bir ekibin olması lazım planlayıcı bir ekibin olması lazım ki çünkü bu baştan bir yapılanma yani Türkiye'nin şu anda 2023 hedeflerine mesela baktığımızda oldukça yüksek karbonlu bir kalkınma planı. Bunu düşük karbona çevirmek ve bunu e, gayri safi milli hasıladan ödün, ödünç vermeden yapmak veyahut da istihdamdan ödünç vermeden yapmak mümkün. Çin yapıyor bunu şu anda mesela. Aslında onu soracaktım. Yani düşük karbonlu bir politika uygulayıp onu, ona e, yönelmek e, bütçesi, bütçe açısından çok ciddi bir rakam tabi mi yoksa düşük bütçelerde halledilebilir mi? E, şimdi bütçe tabii ki bütçe denilen şey maliyet denilen şey hep kısa vadeli uzun vadeli bakılarak hmm. konuşulan <gülüyor> e, bir şey. Yani şimdi... Yenilenebilir enerji kaynaklarının e, rüzgar enerjisinin güneş enerjisinin e, fiyatına bakarsak hı. eğer yani beklenmedik ölçüde son 3 yılda 4 yılda kimsenin beklemediği uluslararası enerji ajansının bile öngöremediği ölçüde düştü. Hı hı. Şimdi bu tabi e, ciddi, bir, ciddi bir şey yani bunu öngörmek ne kadar mümkündü yani uluslararası enerji ajansı göremediyse kimse göremezdi. Ama şu anda trend belli yani e, daha bugün bir rapor açıklandı esasen Bloomberg'un her yıl açıkladığı bir rapor uluslararası küresel enerji görünümü. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde rüzgar ve güneş enerjisinin yenilenebilir enerjinin fiyatlarının daha da düşeceği öngörülüyor. Yani esasen fosillik... Aslında yakıt, bu çok güzel bir haber. Evet. Hı hı. Yani hani hiç devletlerin planlama bile yapmadığı veyahut da her şeyin böyle çok neoliberal kapitalist bir ortamda hı hı. yürüdüğünü yani piyasa ekonomistim diye evet. düşünürsek rekabet anlamında daha mantıklı gibi görünüyor. Şimdi Ama planlamasız olmuyor. Çünkü e, enerji yatırımları ciddi yatırımlar. Yani hiçbir yatırımcı devlet dahil olmak üzere e, bir yatırımı 5 yıllık 10 yıllık yapmaz. Yani 30 yıllık 50 yıllık yapar. Evet. O yüzden bu ciddi bir planlama e, gerektiren bir şey. E, o yüzden maliyet sorusunu birazcık uzatmış oldum ama bu maliyetin içerisine çok fazla dinamik giriyor. Yani dediğim gibi işin e, niyetle başlaması gerekiyor. Biz düşük düşük dar, karbonlu... ...kalkınma yoluna gireceğiz dendikten sonra bunun yani bunun örnekleri var. Hı hı. İşte dediğim gibi Çin yapıyor, pek çok farklı ülke yapıyor. Gelişmekte olan yoksul ülkeler bu yola girdi. Mecburen girdiler, yoksul oldukları için girdiler mesela. Dağıtık enerji sistemleri hı hı. gibi, işte çatı solar elektriğe ulaşabilmek için. Ve bu işliyor ülkelerde. İklim evet. ayak izini de düşürüyor. Bir de tabii şey var yani hep konuştuğumuz bir şey yan faydaları yani düşük karbonlu yola geçişin yan faydaları var. Bunlardan bir tanesi bu şimdi şu ara özellikle çok konuştuğumuz e, cari açık hmm. dediğimiz şey yani arz, e, arz güvenliği biz şu anda pek çok şeyi pek çok enerji kaynağını dışarıdan getirtiyoruz. Evet. Yani kömür yerli kömür çok konuşuluyor ama Türkiye'de yakılan kömürün yarısı ithal kömür yani tamamı yerli kömür de değil. E doğalgaz keza öyle. Evet. E Pesrol üreten bir ülke de değiliz zaten. Bunların tamamı dışarıdan geliyor ve cari açığın ciddi bir kısmını oluşturuyor. Çok yüksek maliyetli şeyler çünkü bunları evet. dışarıdan temin etmek. Evet bir de karbon ayak izi bir de üstlük, üstlük işte iklim değişikliğinin etkilerinin maliyeti de var bize. Hı -hı. Çünkü zarar görüyoruz gibi. Bir tanesi bu arz güvenliği. Bir diğeri e, yeşil istihdam. Artık Hı -hı. bu da çok konuşulan bir şey. Dediğim gibi yani ülkeler hükümetler. Niyet ettiği sürece bu yola geçmeyi ve araştırdıkları planlama yaptıkları sürece e, zor ve böyle ütopik şeyler değil bunlar. E, Yenilenebilir enerji kaynaklarında çalışan e, enerji kaynaklarındaki istihdamın artık fosil yakıtları yakaladığı ve hatta güneş sektöründeki çalışanların e, çalışan sayısının e, kömür geçtiği hesaplanıyor biliniyor artık bu. Bir de tabi bu işlerin insana yaraşır olması hmm. yani kimsenin yerinin altına girip e, yıllarını geçirip evet. orada hayatını e, tamamlamasını Tüketmesi. istemiyoruz bir evet. yandan da. Evet. E, son olarak da tabi ki kirlilik ve sağlık evet. yani fosil yakıtların bize kirlilik ve sağlık maliyeti e, çok ciddi rakamlar. Bu da bir maliyet yani bu da yine cebimize tüketiyoruz. Maliyet, yani sadece cebimize değil yani rakamlarla anlatılamayacak bir maliyet. Çünkü telafisi bir maldi, mümkün manevi. olmayan zararları var. Burada hemen şöyle bir soru sormak istiyorum. Yani bir kesim var ki bu iklim şeyinden çok ciddi etkileniyor. Mesela hmm. çiftçiler ve daha sayabileceğimiz bir, kimdir o kesim ve en çok ne tarafı vuruyor? Kimleri vuruyor bu iklim değişikliği? Biraz ondan bahsedelim istiyorum. Aslında her türlü felakette olduğu gibi iklim değişikliği de en dezavantajlı kesimleri vuruyor ilk başta. Yani hani hep bizim e, düşündüğümüz depremlerde de bu keza böyle yani ilk başta kadınlar, çocuklar, hmm. yaşlılar ve evet. e, engelliler zarar görüyor diyebiliriz. İklim değişikliğinde de aynen böyle yani marjinal kesimlerin e, gördüğü etki çok daha fazla her anlamda. İş kollarına bakarsak da yani dediğimiz gibi bu bir e, kalkınma aslında iklim değişikliği bir kalkınma meselesi. Hmm. Yani e, Şeyden bağımsız olarak karbonayak izinden bağımsız düşünürsek... E, ...tarım çiftçi dedim mesela. Şimdi tarımda yıllardır artık hani pek çok e, çiftçi, çiftçi sendikası dahil olmak üzere... ...pek çok çiftçi de artık gözüyle e, don olaylarını yani zamansız don, don olaylarını... ...kuraklık olaylarını görüp bunu iklim değişikliğiyle bağdaştırıyor. Bununla ilgili herhangi bir sigorta veya da bunun... E, Karşılanması Karş zararının öyle bir şey mi yok? Öyle bir şey yok yani şu anda. Bununla ilgili bir politika da geliştirilmiş hı hı. değil. Ee, yani çiftçiler dışın aslında şöyle bir şey var. İklim değişikliği mevzusunun alınıp, e, yani madem seçim öncesinde hı hı. de konuşuyoruz bunu. Bunun pek çok bakanlık altında yani şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı altında bir iklim dairesi var. Ve uluslararası iklim değişikliği müzakerelerini yürütüyor bu daire. Ve fakat... Hani sadece uluslararası müzakereler değil, bizim hakikaten samimi olarak Türkiye'de hazırlıklı olmamız ve elimizden geleni yani sorumluluğumuzu yerine getirmemiz için iklim değişikliği meselesinin farklı bakanlıklar tarafından kabullenilmesi gerekiyor. Bir tanesi Tarım Bakanlığı bunlarla. Evet. Bir diğeri Kalkınma Bakanlığı tabii ki. Ee, Sağlık Bakanlığı Sağlık mesela. Sağlık Bakanlığı, hı hı. E, orman, orman ve su işleri çünkü hı hı. kuraklıktan bahsediyoruz enerji tabii ki çünkü enerji kaynaklarının planlaması söz konusu. Çevre ve şehircilik ayrı ayrı aslında olması hmm. lazım. Çünkü <gülüyor> çünkü iklim değişikliğini çevreye ve şehirlere etkisi bambaşka. Evet hemen onu sormak Hı -hı. istiyorum. Kentlerde durum daha vahim. Yani mesela bir anda böyle korkunç bir yağış oluyor ve insanlar neye uğradığını şaşırıyor. Ee, bunun doğadan gelmediğini yani şöyle. Mesela köyde şey diyor işte doğal afet diyoruz ama şehirde ne diyeceğimizi de bilemiyoruz ona. Şehirde dönüşüm nasıl mümkün olacak bu kadar tahribat varken? Nasıl bir politika yapmak gerekiyor ki şehirlerdeki bu e, felaketlerden kurtulsun insanlar? Yani bence dönüşümü Türkiye için en azından şu anki şehircilik e, durumuna bakarsak. <gülüyor> Zor <gülüyor> olacak bir şey. Çünkü beton yani bir takım çalışmalar da yapıldı geçtiğimiz yıllarda. E, çok net bir şekilde. Yeşil, şehrin içinde Yeşil Dağı'nı olan e, şehirler hı hı. yani kentlerde. iklim değişikliği, adaptasyon ve iklim değişikliği felaketleri olduğunda bununla başa çıkmak çok daha mümkün hı hı. betona karşı. karşı. Ve fakat bizim şehirlerimiz artık sırf beton oldu. Yani hani sadece bu İstanbul, Ankara için değil diğer Anadolu'nun tüm ...şehirlerinde çok benzer bir yapı görüyoruz artık gittiğimizde. Büyük büyük beton binalar, park bahçe yok. Şimdi böyle olunca ciddi bir yağmur, ciddi bir sağanak yağdığını düşünelim. E, evet. Emecek yani çok basit aslında bir ortaokul çocuğunun bile düşünebileceği bir şey. Bu su nereye gidecek? Hangi toprak emecek evet. bu suyu? Bu kadar basit. Evet o yüzden biz de ne yapacağımızı keza trafikte de öyle yani. Hı hı. Hani en ufak bir şey olduğunda, dolu yağdığında ne yapacağımızı bilemiyoruz. Hı hı. Çünkü çok fazla araba var ve evet. onları koyacak hiçbir yer yok gibi... Evet. Ee, bu köprüler yani yapılan alt geçitler köprüler bunlar ne kadar adapte ediliyor iklim değişikliğine bilmiyoruz hiçbir fikrimiz yok gibi. O yüzden e, bununla ilgili yani bir dönüşüm elbette yaşanacaktır Hı -hı. ama keşke daha önce bu düşünülseydi. Çünkü iklim değişikliği etkilerini Türkiye'de ilk defa da görmüyoruz biz yani. Hı -hı. Ee, keşke daha önce yapılsaydı daha iyi bir planlamayla birlikte daha sürdürülebilir kentler yaratılabilirdi. Hala yaratılabilir ama bu. Zor tabii ki. Yani hı hı. yapılmış bir şeyi dönüştürmek yapmadan önce doğru başlamaktan çok daha e, zor oluyor. Evet. Ee, peki iklim değişikliği bir kalkınma meselesidir ve bu meseleye biz e, siyasi partiler olarak şimdi biz ...bir çağrı yapıldı. Hı hı. Bunun ardındaki adım nedir? Yani bu bunun ardı gelecek mi? Bu işte çağrının devamı olacak mı? Siyasi partilerle, işte cumhurbaşkanıyla... ...milletvekilleriyle oturup... ...karar alma mekanizmalarıyla nasıl ilerleyecek? Il, ilerleyeceğiz? Hı hı. Yani bu sadece bir çağrı olarak kalmayacak. Hı hı. Çünkü bunun için bir şey yapmak istiyoruz. Bundan sonraki adım ne? Eee... Şöyle bu çağrıyı yapan 11 sivil toplum kuruluşu aslında Türkiye'deki iklim denilen oluşumun da parçaları. Hı hı. Ee, biz de kendi Europe olarak gözlemcisiyiz iklim ee, Türkiye'de sivil toplum iklim değişikliği anlamında kuvvetli. Ee, bunu göz ardı etmemek lazım. Yani e, özellikle Paris sürecinde Paris Antlaşması itibariyle Paris süreci dediğimiz süreçte artık işler sadece devletlerin ne yaptığına kalmıyor. Devlet dışı aktörler de çok önemli çok kuvvetli. Bununla ilgili her yıl zaten başka başka yani sadece sivil toplum kuruluşları değil, kentler, belediyeler, daha küçük hatta muhtarlıklar, muhtarların yapabileceği çok fazla şey var mesela gibi şirketler keza böyle. Yani hı hı. bu devlet dışı aktörlerin önemli olduğu ve rol oynayabileceği bir süreçte yer alıyoruz. Bu anlamda sivil Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının bilgi birikimi ve altyapısı ve konuyla ilgili mücadelelerinden, Siyasi partilerin faydalanması gerekiyor. Hmm. Çünkü şimdilik e, dediğimiz gibi hiçbir söylem duymuyoruz. Yani şimdi yapılan birazcık baktığımızda e, seçim öncesi konuşmalara... ...evet enerji kaynaklarından bahsediliyor. Ama iklim değişikliğinden hala hiç kimse bahsetmiyor. Bu bu siyasi bir şey değil bence. Bu bilgiyle alakalı, öncelikle alakalı. O yüzden siyasi partilerin bu sivil toplum kuruluşlarından e, faydalanması gerekiyor. Çünkü çok ciddi bilgi ve çok ciddi çalışmalar var öncelikle... Bunun devamında da sivil toplum kuruluşları olarak birlikte ve ayrı ayrı e, bu ziyaretler ve siyasi partilerin iklim değişikliği konusunda ciddi tavır alması ve hani samimi harekete geçmesi konusunda e, yapılacak çok şey var aslında. Yapacaklardır da yani yapacağız da hem Türkiye'de hem uluslararası anlamda. Özellikle Paris Antlaşması'nın onaylanması, onaylanması konusunda zaman daralıyor aslında. Evet. Yani 2020'ye doğru geliyoruz. Şimdi şöyle bir şey var unutulmaması gereken. Yıl oldu 2018. Bu yıl e, iklim değişikliği taraftar konferansı Polonya'da. Avrupa'nın kömürcü çocuğu Polonya'da yapılacak. E, yani konuşulan şeyler artık Paris Antlaşması'nın yürürlüğe girdiğindeki e, kurallar kitabının oluşturulmasından bahsediyoruz. Türkiye bunu onaylamadığı sürece bu anlaşmayı buralarda ciddi bir aktör evet. olarak... Rol almayacak Almayacak Kimse de ciddi bir aktör olarak da görmeyecek Yani aynı masa etrafında <gülüyor> e, oturması zor olacak Çünkü Türkiye sürekli bir ek finansman istiyor Sürekli e, mevcut olduğu içinde olduğu ekten çıkmak istiyor Ki bu ekler bunu demin söylemeyi unuttum Kısaca ekleyeyim Paris'e sürecinde artık ekler yok Yani bahsettiğimiz gelişmiş gelişmekte olan ülke Hı -hı. yok. Herkes elinden geldiğini yapıyor. Hı -hı. Yani inat, inada çok gerek yok aslında. <gülüyor> o yüzden bir an önce Paris Antlaşması'nın onaylanması konusunda... ...ve ciddi adımların atılması konusunda sivil toplum kuruluşları olarak... Bundan sonra da bir şeyler yapmaya devam edeceğiz Bu işin takipçisiyiz evet. <gülüyor> Elif çok teşekkür ederim Programıma konuk olduğun için Ben teşekkür ederim evet, Tohum'da NASA'da ekolojik yaşam programında Bugün 11 tane çevre çevreyle ilgilenen sivil toplum kuruluşunun Siyasi partilere, milletvekillerine Ve cumhurbaşkanlığına yaptığı çağrıyı Konuştuk. İklim değişikliğinin Türkiye'deki etkilerini ve Türkiye'nin iklim değişikliğine Yaptığı olumsuz katkıları konuştuk Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere hoş dakıl. Tohumdan masada ekolojik yaşam. Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay. Açık Radyo program destekçisi olun.